Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi Kardeşlerim, Ramazan'ın araya girmesi sebebiyle Ramazan'la ilgili yaptığımız ses kayıtlarından sonra iman ile ilgili ses kayıtlarımıza devam ediyoruz. Bugün ne itibaren yapacağımız iman ile ilgili ses kayıtları iman sahiplerinin Kur'an'da ve sünnette bildirilen Önde gelen özellikleri, nitelikleri hakkında olacak. Kardeşlerim sağlık iman sahibi, itaatkar Allah'a ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e tam bir teslimiyetle teslim olan sadık müminlerin, ihlaslı muttakilerin ve bildikleri amel eden mübahhit kimselerin ki onlar Rahman'ın gerçek ve samimi kullarıdır ve onların şiarları amennâ ve saddakmâ iman ettik ve tasdik ettik. Semihunâ ve etânâ işittik ve itaat ettik demeleridir. Bu kimselerin Kur'an'da ve sünnette geçen pek çok nitelikleri vardır. Bu nitelikleri bize mübarek iki vahiy olan Kur'an ve sünnet kıymetli, faziletli, bereketli, övücü, yüce, şerefli ve rabbanî nitelikler olarak sunmaktadır. Onlar, ayet edici mükemmel özellikleriyle, övülen ahlak ve faziletleriyle, eşsiz davranışlarıyla üstün kişilikleriyle ve yüksek değerleriyle Allah'ın temiz ve seçkin kullarıdırlar. Onlar Allah'ın ismi olan Rahman ismine izafe edilmeyi hak etmişler. Ve onun ihlaslı kulları olmuşlardır. Nitekim Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de İbadur Rahman yani Rahman'ın kulları diye anmıştır. Nasıl böyle olmasın ki onların terbiye ve eğitimini Allah tekellüf etmiş üstüne almıştır. Üstlenmiştir. Allah-u Tebâlike ve Teala bu hususta şöyle buyurmaktadır. Taha Suresi 123 ve 124. ayetlerde. Galih bir hacmi a. Galdukum minni ittaba ve la ve Teala buyurdu ki, birbirinize düşman olarak hepiniz oradan cennetten inin. Artık benden size bir hidayet, hak yol geldiğinde kim benim hidayetimi uyarsa o asla sapmaz ve bedbaht olmaz. Kim de beni anmaktan yüz çevirirse şüphesiz ki onun sıkıntılı bir hayatı olacak ve biz onu kıyamet günü kör olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Allahu Teala burada kendisinden hidayet geldiğinde ki Kur'an-ı Kerim ve sünnet bu hidayet kısmındandır. Bu hidayete Uyan kimseler sapmazlar ve beduah olmazlar. Ama yüz çevirenler için sıkıntılı bir hayat, kıyamet günü de kör olarak haşredilmek vardır buyuruyor. Allahu Teala Aziz kitabında ve Emin Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle temiz sünnetinde bütün müminleri ve Müslümanları imanlı, değerli, bereketli ve mutlu bir hayat yaşamaları sonra bununla ahiret hayatında Allah'ın sevabına Rızasına, cennetine ve ebedi nimetlerine nail olmalar için Rahman'ın kullarının niteliklerine sahip olmaya, bunlarla bezenmeyi ve onların ahlaklarıyla ahlaklanmaya çağırmaktadır. Yüce Rabbi ile beraber olan sadık mümin, kalbinin ve hayatının iman içinde, imanla beraber devam etmesi için bu değerli nitelikleri elde etmeye ve bu niteliklerin sahipleri gibi olmaya hırslı olur, özen gösterir ve bunları öğrenmek için ciddiyetle çalışır. Sonra Allah'ın rızasını ve cenneti kazanıncaya kadar bu niteliklerle birlikte yaşar. Rableri, hidayet vericileri ve yaratıcıları olan Allah'ın kitabında, nebileri, mürebbileri ve mürşitleri olan Resulullah'ın sünnetinde bildirildiğine göre onların bazı vasıfları vardır. İmanın kemaline ulaşmamız ve içerisinde hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin aklına hayaline gelmeyen nimetlerin bulunduğu sonsuzluk cennetine ve ebedi mutluluğa doğru ilerleyen ve yaptığı her şeyi güzel yapan müminlerle beraber olmamız için o vasıflara sahip kimselerin tuttuğu yolu tutar, onların metoduna sarılır ve onların nitelikleriyle bezeniriz. Allah Azze ve Celle bizleri ve Müslümanların hepsini onların yurdu olan cennet ehlinden yapsın. Amin. Kardeşlerim, işte bu bildirilen niteliklerden, vasıflardan, sıfatlardan birincisi onların ibadur Rahman, Rahman'ın kulları olmalarıdır. Rahman Allah'ın güzel isimlerinden birisidir. Kur'an-ı Azim'de 57 yerde gelmiştir. Rahmet kelimesinden türemiştir. Bu rahmetin yani acıma ve şefkatin Allah'ın sıfatlarından birisi olduğuna delalet eder. Bu isim sadece Allah'a ait bir isimdir. Rahim isminin aksine Yaratıklardan hiç kimseye bu ismin verilmesi caiz değildir. Rahman, rahmetin bütün anlamlarını toplar, içine alır. O eşsiz bir rahmet sahibidir. Rahman olan Allah'ın rahmeti dünyada mümin, kafir, bütün insanları kapsayan genişliktedir. Bunların hepsinin rızıklarını, geçim vasıtalarını ve yararlayan olan şeyler yaratır. Ahirette ise sadece müminlere rahmet ile muamele eder. Rahmet, hesapsız hediyelerin seliyle çağlayan çok büyük bir sıfattır. Kim Rahman'ın gerçek ve sadık bir kulu olursa Rabbinden ona hiç kimsenin sayamayacağı, tarif edemeyeceği, hakikatini ve miktarını beyan edemeyeceği sel gibi nimet ve hediyeler akar. Allah'ın rahmeti ve ilmi her şeyi kuşatmıştır. O müminleri rahmetiyle doğru yola hidayet eder, nimet cennetine girdirir, kötülüklerini günahlarında bağışlar. Hakiki iman sahipleri Allah'a itaat ederler, ona ibadet ederler, takva sahibidirler. Allah'a ve Resulüne tam bir teslimiyette teslim olurlar. Onlar sadık müminlerdir, ihlaslıdırlar, bildikleriyle amel eden muvahit kimselerdir. Tehid ehlidirler, Allah'ın temiz ve seçkin kullarıdırlar. Onlar peygamberlerin varisleridir ki iyilikler onlarla çoğalır, onlar sebebiyle rahmetler iner, belalar kalkar, sıkıntılar yok olur. Allah'a kulluğun mükemmelini onlar gerçekleştirirler. Ve onun şerefine nail olurlar. İki vahiy olan Kur'an ve sünnette bildirilen Rahman'ın kullarının nitelikleriyle bezenirler. Bu halde kardeşlerim sadık iman sahipleri Rahman'ın gerçek ve samimi kullarıdır. Onlar Rablerinin ismine izafe edilmeye ve nispet edilmeye onun ilmiyle amel eden ihlaslı kullar olmaya layıktırlar. Allahu Teala onları en güzel ve en üstün niteliklerle nitelemiştir. Onlar bu mertebeye ancak Allah'ın onlara olan rahmeti ikramı ve lütfu ile ulaşmışlardır. Bu kısımdan olmak üzere Allahü Teala Furkan suresinin 63 ila 77 ayetlerinde yani son bir buçuk sayfasında şöyle buyurmaktadır vebadur rahmandiği Yeemşuna al dı ve Rahmanın kulları öyle kimselerdir ki, Yer yüzünde mütevazi olarak tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf attıkları zaman da selam derler. Ve Ladin yibi tu ne nı rabbim <gülüyor> sud cadda vakiyama. Gezelerini Rabblerine sevdirecek. Onun diyevanında durarak geçirerler. Ve Ladin yiqulun Rabbena sıf ana azab jhannam. İn kana grama. İnha saat müstakar <gülüyor> ve muqama. Rabbimiz cehennemin azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır derler. Orası ne kötü bir karargah ve ne kötü bir makamdır. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْلِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ O Rahman'ın kulları harcama yaptıkları zaman ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisinin arasında dengeli olur. Vellezina لَا ya'buduna min Allah ilahan akhara wa يَقْتُلُونَ yaqtuluna annaha'se حَرَّمَ harrama Allah illa وَلَا يَزْنُونَ wa يَفْعَلْ yaznuna ve me ye'mal لَهُ kel ghasama yuzaf وَيَخْلُطْ فِيهِمْ azabu ve onlar Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar kulluk etmezler Allah'ın haram haksız yere öldürmezler ve etmezler kim yaparsa bulur Kıyamet günü onun için azap kat kat arttırılır ve o azabın içinde hor ve hakir olarak kalır. İllâ men ve ve âmena amelen sâlihen fe ulâike yubdelu Ancak tevbe edip iman eden ve salih amel işleyenler işte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirecektir. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Yenen tabe ve amele salihun fe innehu yetubu ilallahi Her kim tövbe eder ve faydalı iş, salih amel yaparsa o makbul bir kimse olarak Allah'a döner. Belledine la yeshhedunuzura ve iza marru bin-naghbi marru kirama Onlar yalan ve boş sözün yanında bulunmazlar. Boş söze rastlandıklarında vakarla oradan geçip giderler. Vellezina <Sessizlik> <Sessizlik> ve Ve onlar Rahman'ın has kulları, kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağ ve kör davranmazlar. Vellezîne yekûlû Rabbena heb lenâ ve zurriyyâtinâ kurrate a'yun ve c'alnâ onlar ey Rabbimiz bize gözler aydınlıyor. Eşler ve çocuklar lütfeyle bağışla ve bizi korunan takva sahiplerine önder yap derler. Ülâike ve yunaqqav fihi ve selama. hasunat ve İşte bunlar sabretmelerine karşılık saraylarda ödüllendirilecekler ve orada bir sağlık dileği ve ile karşılanacaklardır. Orada onlar ebedi kalacaklardır. Ne güzel bir karargah ve ne güzel makamdır orası. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَاكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ De ki, duanız yani ibadetiniz olmadıktan sonra Rabbim sizi ne yapsınsa ne diye değer versin ki? Siz bu haber verilenleri yalanladınız. O yüzden cezalandırmanız gerekti. Buyurmak. Kardeşlerim bu mübarek ayetlerde Rahman'ın kullarının özellikleri sayılmakta ve anlatılan hal ve hareketlerinde ayırt edici özellikler olarak 12 tane tanesi sayılmaktadır. Rahman'ın kullarının 12 ayırt edici özelliklerinin birincisi tevazuudur. Onlar yeryüzünde tevazu ile yürürler. Yani onlar Rahman'ın kulları yeryüzünde yumuşak ve nazik bir şekilde tükunet ve vakarla, izzetle, cesaret ve tevazu ile yürürler. Allah'a ve yarattıklarına karşı mütevazidirler, kibirlenip böbürlenmezler. 12 özellikten ikinci özellikleri hilimdir. Cahiller kendilerine laf attığı zaman selam derler. Yani cahiller, beyinsiz ahmaklar onlara öfkelerini kaldırmak için cahilce ve ahmakça laflar söyledikleri zaman onlara selam der geçerler. Selam ilanı ile cahillerin meclislerinden ayrılırlar, günahtan kurtulurlar ve onların cahiliklerine cahilce karşılık vermezler. Onların cahillerle tartışmaya ve çatışmaya girip de kıymetli vakitlerini başa geçirmemeleri ve onlarla ağız dalaşana tenezzül etmeyip dillerini tutmaları ve onların hoş olmayan sonuçlara doğuracak tasarruflarından kendilerini uzak tutmaları da akıllı olduklarının göstergesidir. Rahmanın kullarının 12 ayırt edici özelliklerinden üçüncüsü gece ibarettir. Onlar gecelerini Rabbilerine secde ederek onun divanında durarak geçirirler. Gecenin karanlıklarında her türlü gösteriş ve riyadan uzak olarak ibadete, namaza, zikre, tevbeye, Kur'an okumaya ve Kur'an ayetlerini ve hükümler üzerine düşünmeye zaman ayırırlar. Amelleriyle, dilleriyle ve kalpleriyle Allah'a zikrederek teheccüde kalkarlar ve Allah'a secde ederler. Onu yüceltirler, ona hamd ederler, onu tesbih eder, takdis ederler, korku ve ümitle ondan isterler ve onun sevabını umarlar. Onlar gerçekten mümin, sadık ve amel eden bir topluluktur. Civarındaki insanlar uykudayken karanlık gecenin ortasında onlar bu ibadetlerle kendilerini Allah'ın azabından ve şiddetlik azabından koruyacak bir korunak edinirler. Rahmanın kullarının ayırt edici özetlerinden dördüncüsü Allah'ın azabından korkmaktır. Onlar Rablerine dua ederken ey Rabbimiz cehennemin azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil devamlıdır derler. Rahman'ın kulları geceleri ibadete kalkan sadık müminler kıyamlarında ve secdelerinde yalvarıp yakararak ümit ve korku içinde görmedikleri fakat inandıkları cehennemin azabını ve korkularını kendilerinden uzaklaştırması için labdelerine dua ederler. Çünkü onun azabına takat gösterilemez, onun azabı sahibinden hiç ayrılmaz, değişmez ve onu terk etmez. Ateşin azabı kesinlikle en şiddetli azaptır. Allah'ın izni olmadıkça hiç kimse o azaptan kurtulamaz. Orası ne kötü bir karagah ve ne kötü bir makamdır. Orası gerçekten zillet aşağılanma diyarıdır. İşkence ve terk edilmişlik diyarıdır. Sıkıntı, bedbahtlık, pişmanlık ve ağlama diyarıdır. Allah oradan korusun bizi Azze ve Celle. Rahman'ın kullarının ayırt edici beşinci özellikleri infakta itidaldir. Harcadıkları zaman ne israf ederler ne de cümlülük ederler. Harcamalarında bu ikisinin arasında orta bir yol tutarlar. Allah yolundaki vacip ve müstahap harcamaların ne israf ne de kısma şeklinde olmayıp dengelidir. İnfak ederken saçıp savurup da ihtiyacın üstünde harcama yapanlardan ve aşırı gidenlerden, böylece israf kapsamına girenlerden ve korunması gereken hakları ihmal edenlerden değillerdir. Saçıp savurmak ve israf etmek, kişinin kendisinin, servetine ve toplumun haklarını zayi etmek ve etmek demektir. Ki saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Gerek ailelerine ve gerekse harcamaları gerek kimselere karşı kısıp onların haklarını vermeyen, ihtiyaçlarını yeterince karşılamayan, böylece pintilik yani cimrilik kapısından gelen cimrilerden de değildirler. Çünkü cimrilik de bir hastalıktır ve kötülüktür. Maldan sahibinin veya etrafındakilerin yararlanmasına engel olmaktır. Nimet-i sebep olur, yalana götürür, ümmeti parçalar, aralarına düşmanlık tohumlar eker cümrülük şeytanın olma bir validir. Kardeşlerim Rahman'ın kullarının ayırt edici 6. özelliği şirkten uzak oluşlardır. Onlar Allah ile beraber başka ilaha yalvarmazlar. Kim olursa olsun hiç kimseyi Allah'a ortak koşmazlar. Namaz, oruç, zekat, hac, dua etme, yardım isteme, adak adama, kurban kesme, tevekkül etme, korku duyma, ümit besleme, sevgi besleme, yönelme, saygı duyma ve boyun eğmek gibi açık ve gizli ibadet çeşitlerinden hiçbir ibadeti Allah'tan başkasına yapmazlar. Allah ile beraber de başkasına yapmazlar. Sadece Allah'a ibadet ederler. Çünkü onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Emir ve hüküm O'na aittir. Hamd ve şükür O'na yapılır. O'nun her şeye gücü yeter. Müminler de dini sadece Allah'a halis kılarak İbrahim Aleyhisselam'ın gittiği yoldan giderek bütün amelleri ve fiilleriyle Sadece Allah'a yönelerek ve bütün hali davranışlarla başkasından yüz çevirerek sadece O'na ibadet ederler. Böylece onların gizli ve açık bütün amelleri sadece Allah için olur. Bu anlamıyla tevhid yaratılışın gayesidir ki Allahu Teala bütün mahlukatı içinde insanlar olmak üzere bunun için yaratmıştır. Kardeşlerim Rahman'ın kullarının ayırt edici yedinci özellikleri öldürmekten uzaklıktır. Allah'ın haram ettiği canı haksız yere öldürmezler. Onlar Allah'ın öldürmesine haram kıldığı bir kimseyi katletmezler. Bu bir Müslüman da olabilir, himaye altında bulunan bir kafir de olabilir. Bu dokunulmazlık sadece Allah'ın hakkı söz konusu olduğunda ortadan kalkar ki Kur'an ve sünnette beyan edilen bu haklar toplum hayatında İslam hakim olduğu zaman yürürlük kazanır. Allah bir an önce onu nasip etsin bizlere. Müslüman kardeşlerim, Rahman'ın kullarının ayırt edici 8. özelliği zinadan uzaklıktır. Onlar zina etmezler. Zina etmek onların aletlerinden ve fiillerinden değildir. Onlar meşru bir nikah bağı olmaksızın bir karşı cinste zina suçu işlemezler. Bilakis onlar cinsel uzuvlarını bu çirkin, kötü ve pis işten korurlar. Sakınırlar zinadan. Çünkü Allahu Teala zinayı haram kılmış, şiddetle yasaklanmış ve ona ağır cezalar getirmiştir. Zina Allah'ın indirdiği bütün dinlerde haram kılınmış ve büyük günahlardan sayılmıştır. Rahman'ın kullarının dokuzuncu Hayır edici özelliği yalan ve boş sözden uzaklıktır. Onlar yalan ve boş sözün ve boş fiilin yanında bulunmazlar. Ayette geçen şehadet zur, kötülüğe şahitlik etmek tabiri haram kılınmış bütün söz ve fiiller içerir. Yani bu bütün haramları, masiyetleri büyük ve küçük her türlü günaha kapsar. Rahman'ın kulları haram kılınmış söz ve fiillerin bulunduğu bu meclislerin tamamından uzak dururlar. Onlar Allah'a ortak koşulan onun ayetleri hakkında bilgisizce ileri geri konuşulan, sonuçsuz ve faydasız tartışmalar yapılan, gıybet veya dedikodu edilen, küfredilen, iftira edilen, alay edilen, haram eğlenceler, müzikler ve oyunlar icra edilen, içki içilen, kumar oynanan, ipek ve resimler sergilenen, kafirler ve müşriklere ait bayramların kutlandığı meclisler gibi meclislerde bulunmazlar. Bilakis bu tür meclisleri sevmezler ve nefret ederler. Muhterem Müslümanlar, Rahman'ın kullarının 10. ayırt edici özelliği güzel ahlaktır. Bunlar boş söze veya fiile rastladıklarında vakarla oradan geçip giderler. Onlar boş sözlerin konuşulduğu meclislere gitmezler. Oralarda hazır bulunmazlar ki özellikle şunu hatırlatmakta fayda var. Televizyon ve internet ortamı da evleviyetle bu kısma dahildir. İstemeden de olsa buralara yolları düştüğü zaman veya işleri düştüğü zaman kulaklarını, gözlerini ve kalplerini bu meclislerde konuşulan boş, batıl, abes ve Allah'ın zikrinden alıkoyucu sözlerle ve fiillerle kirletmemek için hızla oralardan uzaklaşır, terk ederler. Buralardan uzak durarak saygınlıklarını korurlar, vakitlerini boşa harcamaktan kurtulurlar. Hiçbir ilgi duymaksızın vakarlı bir şekilde oradan geçip giderler. Hatta bu işi yapan o mecliste bulunan kimseleri ve onların yaptıkları bu işleri de Ayıplarlar, bu işlere buz ederler ve bunlardan Allah'a sığınırlar. Ki ayette geçen lao kelimesi, hayırsız, arkası sıra bir fayda elde edilemeyen, sahibine dünyada ve ahirette hiçbir yararı olmayan söz demektir. Televizyonlarda ve internet ortamlarında konuşulan ve bizim önümüze sunulan şeylerin büyük oranda lao kısmını olduğunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Kardeşlerim, Rahman'ın kullarının ayırt edici 11. özellikleri nasihat kabul etmelerdir. Onlar kendilerine Rabler'in ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Onlar dinlemeleri ve hidayete ermeleri için Rabler'in kendilerine emrettiği ayetleri okunduğu zaman kulak kesilerek ayetlerin içerdiği hidayeti ve nuru anlayarak manalarını ve hükümlerini bilinçli bir şekilde düşünerek secdeye kapanırlar, ihtiyaç duyarak, benimseyerek rıza, teslimiyet, neşe ve sevinçle kabul ederler gereğini yaşamaya ve hayatlarına tatbik etmeye gayret ederler. Ve son olarak kardeşlerim Furkan Suresi'ndeki bahsettiğimiz ayetlerde zikri geçen Rahman'ın kullarının 12. ayırt edici özellikleri onların duaları dünya ve ahireti içerecek şekilde hayır üzeredir Onlar Rabbimiz bize gözler aydınlığı, eşler ve çocuklar lütfeyle ve bizi sakınanlar, önder yaptığıya dua ederler. Yani Rahman'ın kulları Allah'tan dünya ve ahirette hayırlısını isterler. Dünyadan istedikleri şey, Allah'ın onları mutlu edecek, sevindirecek ve memnun edecek eşler ve çocuklar vermesidir. Eşler ve çocuklar Allah'ın takva sahibi, hayırlı kulları olmadıkları müddetçe böyle olamazlar. Eş ve çocukların iyiliği onları hem dünyada hem de ahirette mutlu eder. Eşlerin iyi olmaları demek, onların herkesin gördüğü ve hiç kimsenin görmediği yerde Allah'tan korkmaları, emrettiği ve yasakladığı şeylerde ona itaat etmeleri, Geçim ehli ve güzel ahlaklı olmaları, eşlerine itaat etmeleri ve bütün güzel nitelene sahip olmaları demektir. Çocukların ve nesillerin iyiliği ise onların Allah için amel eden salih kullar olmaları, Allah'a ve Resul'e itaat etmeleri, hayatlarında başarılı, mutlu kişiler olmaları ve babalarını hayır duayla ve iyilik danmalarıdır. Rahman'ın kullarının ahiretten istedikleri ise Allah'tan kendilerini takva sahibi, iyi hayırlı, salih, ibadet eden, Allah'ın emirlerine ve yasaklarına itaat eden, amel eden kullarından olmada başarılı kılması, ilimleriyle ve amelleriyle, sözleriyle ve fiilleriyle ve rehberlikleriyle örnek alınan önderler yapmasıdır. Allah-u Teala bu vasıflarla vasıflanan kullarından kalsın üzere Rahman'ın kulları mertebesine ulaştırsın Azze ve Celle. أقول قبل هذا أصلاف الله العظيم لي ولكم ولي سائر المؤمنين. Subhaneke Allahumma ve bihamdik Eşhedü en la ilahe illallah Estağfurullah ve etubu ileyk Akhiru davana en elhamdülillahi Rabbil alamin.